...sendifik olarak yapılanlar var. Doğalarda dağıtılarak onun verileşiğini alıp da yapılanlar da vardı. Ee, i̇laçlar biyolojik sistemi etkilemesiyle... ...daha doğrusu ilaçların insan vücuduğunu etkilemesini inceliyor. Biyolojik sistemi nasıl etkiler? Çünkü bir iyi bir ilaç olabilmesi için etkin maddesini amaçlı kullanıyorsa ona direkt etkilemesi lazım. Daha, e, zarar vermemesi gerekiyor. Hastalıkların teşhisinde... İdavi sintetik bu peptid plastikleri emilmiyor sattıyormuş. Korunması Korunma değil miydi korunma bu oradan oradan başarılı. Başarılı. Bazı ilaçlara ve evet, tedavilere amaç yapılır, bazı ilaçlarda bulunmamaktadır. <gülüyor> bu hangisidir bulunmamış yapılan? Aşılar <gülüyor> ya da eee Ben şunu Yok, vitaminlerden şey ziyade tutulmaz. E, değil mi? Evet, immünoglobulin korumak. Iıı e, e, çim hastalıkları görmeden aklınıza gelmeyebilir. İnsan Mesela benajitik hastaların karşılaştığında oradaki bulunanların hepsi koruma amaçlı eee alırlar. Herhangi bir enfeksiyon gelişmesi diye. İlaçların kökleri, elde edilişleri, eee vücutta yaptıkları etkileri zehirlenme durumunda bir bunların tedavisinde neler yapılması gerektik aşımında, e, doz aşımında pardon doz aşımında neler yapılması gerektiğini ilgilenen bir bilim dalı. Bir kimya gibi bir laboratuvarda incelemeler yapıyordu. Hmm. İlaç nedir? Hiçbir neydi? Şey. Kendisi siz ilaç neydi? <gülüyor> evet. Vücudun yapısını değiştirmek. Vücudun yapısını. Artifit. Değişti. Dışarıdan uygulanan kim İçeriden olacağım. Hoşundanlar ki. İnyasal Biraz çok çok genel oldu. <gülüyor> <yapacağım. gülüyor> <gülüyor> içimi açmadan sorsanız belki daha rahat <gülüyor> şimdi gözü oraya kayıp da cevap konuya çalışıyoruz. Dışarıdan alınan kimyasal deyince e, çok genel bir biraz da sakıncalı gibi bir tehlikeli bir tanım oldu. Değil mi? Evet hocam. Bir yadım çamaşırı düşersen bu bana ha barsaklarını dezenlikle mi işiyor? Kimyasal değilmiş. Evet. Bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha, hastalığın sanalet Ay hastalığın tedavisinde kullanılan kimyasallardır veya maddelerdi. E, herkes bir tanım yapmış. Sonra demiş ki dünya sağlık örgütü bu işi herkes bir tanım yapmış. Herkesin tüm dünyanın kabul ettiği dünya sağlık örgütü. Aslında asar keşfini kestse o nedense ol kurulmuş bir konsey. Kimlerden olsun? Benim, Dünya sağlık için kimler üyeli? Kimlerden seçiyormuş Bu örgütte insanlar. Dünya sağlık özü. <gülüyor> ee, şöyle bir tanım yapmış: Geniş anlar. Tam kapsamlı kendince Fizyolojik sistemleri veya patolojik durumların durumları alanın yani ilaç kullanımın yararı için değiştirmek veya incelemek ama geliyor kurumdan filan bir maddedir. Benim yararımı olması gerekiyormuş. Eğer bende patoloji varsa bunun tedavisini yapması gerekiyormuş. Ve dışarıdan sistemik de olabiliyor. Sistemik de su ya da bölgesel de olabiliyor. Benim yararımak, kullanan için yararımı olması gerekiyormuş. Demek bana zarar verebilen bir şey oluyorsa ee, Bu ilaç tanımlayı, işte çamaşır suyu diyelim ki ya Dezenfekte olsun, hiç kimse herhalde hiç aklınızda kimse bir de çamaşır suyu içmedi Var mı? böyle bir şey? Dezenfekte olmak istiyorsanız o zaman bir tane antibiyotik alırsınız Bir doz antibiyotik Bağırsaklığınızdaki tüm bakteriler ölür Tüm bakterileri Yararlı yararsız Her şeyi ölürmüş olursunuz Kullandığınız, e, beş gün kullandığınız bir antibiyotik <gülüyor> Hepsini öldürürsün. O yüzden bir anji büyütü kullanırken zaten doktorlar da uyarıyor, eskiden beri kutu, kutu veriyordu, şimdi zaten yedi tane veya bazen üç tane olanlardan verilir. bir üç tane yeterli diye. Gereksiz gerekli, yani şimdi asla kullanmıyor. Ama ihtiyacımız var. Bir infeksiyon onayı olmadı. Doktor verdi tamam da, sonuna kadar, ne kadar kullanacağımızda biraz da bir e, şeyde okunmamız gerekiyor. Prospektusta mutlaka okmamız gerekiyor. İlaçlar tedavi şekilleri, tedavisi, profilaksi, önlenmesi, hastalığın önlenmesi, teşhisine ve tıbbi amaçla kullanılıyorlar. İlaçlar sadece tedavi olarak değil, <gülüyor> tabii ki ilk oluk şekli hastalığı tedavi etmek amacıyla. Bunları fakar çekmeye çalışmayın. Dikkatiniz dağılıyor, hiçbir şey anlamıyor. Bunu her yerden bulabilirsiniz. Farmakoloji nedir? İlaçların veriliş yolu. Ki geçen sene aldığınız sizin hastalığının bir de eee veriş yollarından çok bahsetmeyeceğiz ama gene evet. bir yapmış yapmıştı olabilir, geçmişte olabilir. Yaptığınızdan aklınızdan da çıkarabilirsiniz bunları. Galip mantıklı insanlarsınız. Burayı kazanıp geldiğinize göre bir, bir zeka seviyeniz var ve kolaylıkla bunu çıkarabileceğiniz düzeydesiniz. Psikolojiden zehirli Renderun evlilik düzeyde üzerinde olan insanlar üniversiteyi kazanıp üniversitede okuyabiliyorlar. O yeterli zekası var. Bu arası size de ayrı söylüyorum. E, pardon, tedavi, cengi şey, ilaçların en önemli özelliklerinden bir amaçlık oldu zaten. E, radikal tedavi, tedavileri sınıflandığı için, hani radikal, <gülüyor> çok radikal çok kullanılır. Gerçekçi tedavi. Gerçekçi, Bu, ben ben, tamamen kökten çözüm. <gülüyor> diyebiliriz. Eğer hastalığın nedeni tamamen ortadan kaldıracak şekilde ilaç kullanılıyorsa tedavi radikal tedavi. Şimdi hastalıkları göreceğiz. Kimisiyle spesifik tedavi diyecek. Semptomatik. Spesifik tedavi e, o, özgü. ona özel bir tedavi. O başka bir şey etkilemez. Semptomatik tedavi. Ayrı semptomlara yönelik olan tedaviler. E, Palyetik işte geldi biraz önce. Palyetik e, Yaşlı, şimdi, Yaşlı, Yaşlı terminal dönem hastalarının Bakımından, bakımına bakımında palyatif tedavi. Oral evet. O Rosers tiyatrosu Şimdi yeni bir tedavi e, merkezi değil. <gülüyor> evet. e, zaten eee terminal dönemde olabilir palyatif tedavi set alma yaşlılarda kullanılan Böyle hastaneler var. Türkiye'de de bir açıldı, bir kapandı. Anadolu'da açıldı. Evet, Anadolu'da var. Anadolu Üniversitesi'nde <gülüyor> Mahalli Hastane SSK'de evde olmuştu. Paydetik tedavi merkezi açıldı. Şu anda tüm çalışanları dağıtıldı. Ama hastalar nereye gidiyor, bilmiyorum. E, yurt dışlarında var. Böyle bir hastaların kaldığı, tedavi aldıkları merkezden. E bize ne olacak inşallah. Biz de geliyoruz arkadan yavaş yavaş. Semptomatik tedavi, biz burada tedavi şeklini alıyoruz. O yaşlı bakımda olan aklınıza karışmasın. İlaçların semptomatik veya palyatik tedavisi e, etkisi diyelim. Hastalığın neden tamamen ortadan kaldırmış. Biraz önce söylediğimiz gibi patolojik olayı veya nedeni kısmen engelleyip hastalığın ilerlemesini, hastalığın e, gerilemesini, ilerlemesini yavaş. Mesela Azerin hastalığında Kullanılan ilaçların etkisi ne amaçla kullanılır ilaç? Hastalık hmm. daha fazla ilerlemesin hastalığın yani. ilerlemesini, hastalığın ilerlemesini daha yavaş, seyrini yavaşlatır. <gülüyor> Bazen <gülüyor> ilaç kullanılmadığında o kadar hızlı ilerliyor ki çok kısa sürede sonuçlanabiliyor ya, yani durmuyor sonuçlanabiliyor. Çok hızlı şekilde. E, havza kayıpları oluşuyor, yutmayı unutup artık bilgisel hayatları ama erken başlandığında veya tedavi düzenli ilaç kullandığında bunun süresi uzatılmış oluyor. Geçen senede e, hasta ım, neydi? Yiraltı acillerden bahsetmiştim. Ve sizin büyük bir alanımız oluştu ya yiraltı hastalar. Bir hızla dünya yaşlanıyor, Türkiye de yaşlılıyor, yaşlıyoruz. Strenman, salt, yaş almak ama etrafımızda gittiğiniz vakada travmalı ki sonuçta çıktınız ya, strenmanın gördüğünüz, çocuklar ve yaşları daha fazla karşılaşma olasılığı, çocuklar azalacak ve yaşları artacak herhalde. Yavaşlanmak, semptomun düzelmesini sağlamak, düzelmesini sağlamak. İnflüanzada da aynı şekilde değildir midir? Ee, sadece semptomatik tedavi yok mu? İnflüanzo görevleri gerek. Kanser hastalığı Hı. Kanser hastalara da aynı şekilde e, o şey süredilmiş işte onun aşırı 4 derecesi var. Derece ilerleyince artık orada sadece e, kişinin hayatının biraz daha konforlu bir şekilde devam Herkes ediyor. Herkesin altında. Kümrün ağrısını azaltmak. Artık morfine başkalar. Morfin veriliyor ki ağrıları e, azaltabilir. E, hayatını tutup mümkün olduğunca katlanabilir hale girdirmesini eleştiriyoruz. Evet bir süre sonra başlanıyor. Çünkü e, tedavisi yoksa artık çok ilerlemişse mümkün olmuyorsa tabii ki her kanser öyle olan bir şey yok. E, çok hızlı ilerlemişse atliar seyahatı çok hızlı ilerlediğinde e, maalesef <gülüyor> semtomatik tedaviye gidiyor. Veya aynı şey gibi semtomatik işte. tedavi gidiyor. Hastanın mümkün olunca yardım kontrolü içme girebilirsin. Yedeklemiyor olan e, hem ilaç tedavisi hem de diğer bakımlarda değil. Bunları işleyeceğiz zaten. Neymiş? Afrika tedavi. Hani halk arasında diyor ya bize deneme tahtasına çeviriyor. Doktora gidiyor. Ya, ne dedi? İlaç yağısı e geçmezse gel dedi. İşe yaramazsa gel dedi. Bir de insanlar kızar. Ama bazıları öyledir. Bazı ilaçlar e, deneme yanılma yöntemi dediğimizde e, gözleme dayanan şekilde veriliyor. Ampirik tedavi geliyor buna. <gülüyor> ee, etki şekli bilinmeden yalnız ilacın etkisi nasıl etkileyeceği, <gülüyor> ne oldu hastalıkta o hastalıkta bilinmeden yalnız gözlemle denemeler sonrası e, yapılan tedavi şekli olarak takınılıyor. Ampirik tedavi ee, fizyoloji vücuda girdikten sonra organosal or or fizyolojisi ve ilacın vekansızı nasıl ve verdiği bir ilaç hangi sistemlere etki edecek, ben bir ilaç verdiğimde bunun yan etkileri olarak neyi gözlemleyeceğim, solmumu dikkat etmem lazım, tansiyonumu daha dikkatli gözlemlemem lazım. İşte ilaçların ismi evet kimyasal etkileri evet ama en çok benim <gülüyor> verdiğimde dikkat etmem gereken münzurlar nelerdir? bunun altı veya bunun dikkatli kontrolü yapmam lazım. Vücudumuza girdikten sonra bir takım gençlikler yapıyor. Neler yapar ilaçlar? İlaç aldığınızda? Alerji. Alerji, Alerji yapabilir. Kırılması, kırılması, vesaire başka. Öldü. Öldülebilir. Yani seyir. Yani, <gülüyor> <yani, gülüyor> ya. <bir> <gülüyor> yani, zehirlenme. Yani belirtileri olabilir. <gülüyor> ne amaçla veriliyor ilaçlar? İyileştirmek tedavi. İyileştirmek amacıyla. Hani biraz önce bir şey ilaçta vitamin dedi gariban, faset dedi, değil mi? Ya, yani. Vitamin. Evet. Ha, sen dedi. Vitamin dediler diyelim ki kişi evet. demiş. Ee, i̇laç evet ve tedavi amaçla veriyoruz ama e, aynı zamanda ilaç bazen eksik maddeler yerine koymak için de kullanabiliyor. Vitamin. Evet. Kalsiyumlar. Demir değil mi? Hemoglobin e, değeri düşükse, e, demir değeri düşükse bunları yerine koymak için, eksikleri yerine koymak için de kullanılabiliyor. Bazen hormonlar ilaç olarak verilebiliyor. Hormonlar, işte büyüme hormonu olabilir veya ürümek çağında bir eksiklik varsa östrojen, progesteron, PSH neyse bilmiyorum, at atıyorum yani bunlardan yararlanabilir. Hormon, kroid hormonlarından verilebilir. Hani o yüzden geçen sene ee, enjeksiyon yaparken orada bir kural öğretildi ilacı çekiyorum pistonu geri çekiyorum iğne boyundaki ilacı aldım ondan sonra azıcık havasını çıkarıyorum havayı çıkardıktan sonra orada mercimek tanesi kadar bir hava bırakıyorum musküllerde evet. sonra enjeksiyon yaparken o havanın esprisi neydi? Kan. Tamam. geri gerimde engellemek değil mi hocam? gram ilacı ilacın tamamını vermektir. İlacın tamamını vermektir. Şimdi ters çevirdiğimde zaten pisto ilacın üstünde kaldı kabarcık değil mi? Ben kasa girdim, biraz geriye çektim, baktım herhangi bir kan gelmedi. Sonra ilacımı yavaş yavaş, hiçbir zaman hızlı bir şekilde kasa vermiyorum. Damara da hiçbir zaman hızlı vermiyorum. Direkt dolaşıma karışıyor çünkü. Yavaş yavaş ilacı ilacı verdim. Verdim, verdim, verdim. O minnacık mercimek tanesi gibi havada gitti, nerede kaldı? Yine boyunda kaldı. Eğer çok değerli bir e, hormonu veriyorsam ilacın hepsini göndermiş oldum. O filmlerdeki gibi eski tür filmlerde çok fazlaydı. Şimdi ilacı çekeriz dışarı, evet. ilacı alırsınız. Yani orada bir cc'ye 0.5 diz e, 0.5 cc'ye 0.5 diz cc. yap. çok fazla oldu. E, 5 dizime kadar 2 diz yapmıştınız. Attınız ilacı aslında. Onun tamamını alması gerekiyor. Ha bir de kazara evinizden düşürdün, yok yarasını şey yaptınız. Sizden biriktiyorum. En büyük bir şeyimiz vicdanımız. Vicdanımızdır, vicdanımızdır kontrolümüz. Ee, yok hasta görme. Hastayı zaten yetişsin görmez ki. Hastayı yakın da gördü, dışarıda o. Siz baş başasınız. O yüzden ilaçları çok değerli olduğunu düşünürüz. Ee, mesela. Altın tozu yaptınız mı hiç? Altın tozu, gümüş tozu, gümüş tozu, altın tozu, ee, şeyne kullanıyordu. Gümüş tozu. olabilir şu anda. Ee, eklem romatizmasında geliyordu hasta ve onun ilacını yapıyoruz. O çok değerli. biz yeme bile lazım, ziyan olmaması lazım. Özellikle tedavi devam ediyorsa e, bunun dozunu alması veya hormonu da aynı şekilde vücuduma aldığımda. Biraz öyle dedik ya, fazla miktarda gelincik içersem kafa yapar diye. Zihin kullanıp zihinsel fonksiyonlar üzerinde etki oluşturabilir. Özellikle bu antistamiklerin üzerinde ne yazar? Der ki e, araç kullanırken veya bir makine kullanıyorsanız dikkatli olun. Bir makyaya neyi dikkati azaltır. Bir alıyor o yüzden antistamikler... Antistamik neydi? Alerji bir derece. Alerji bir derece. Alerji Özellikle e, ama de olabilir ama ya bırakın hepsini ben grip olmuşsun olmuşum, olmuşum bana antihistaminik bir şey var bir ilaç üzerinde lütfen aldınız her neyse üzerinde okuyor prospektüsünü okuyun. bu da bir öğrenme şekli antistaminik yazan bunları genellikle e, ya akşamları olması tercih edilir iki doz veriyorsa akşamları gün içinde alıyorsanız dikkatli araba kullanacaksanız dikkatli de araba kullanmayın diye uyarırlar. Çünkü gürs hastalık ikisinde kaza oluyorsa, kulkuya bağlı kaza oluyorsa bunu orada belirtmesi lazım adamın. Ondan sonra belirtmezse e, alın başımıza bela. E, Andistamik rahatlatıcı e, olarak düşünmeyelim. E, özellikle alerji sırasında kullanılan, türeyi, böyle mal enfeksiyonun semptomları ortadan kaldıran, istamin salını engelleyen bir iler. Andistamik o. İstanbul'da vücudunuza ne etki yapıyor? Fizyolojide gördünüz. Değil mi? Kan fizyolojisini gördünüz. Görmediyseniz açıyorsunuz kitaplarınızı, bakıyorsunuz. İstanbul'da e, bulundunuz. <gülüyor> <gülüyor> Kitap vereyim mi size? Yok şey. <gülüyor> hocam <yürürüsün> benim. Valla söylürsünüz benim yanımda. Allah'ım. İnternetten dolayı yazıyor ama BDT sayfalarına bakıyorum. Bu arada e, bilmem ne bilmem ne kişinin bloğundan değil dedi. şey oldu ee, <gülüyor> slayt da olabilir pdf bilimsel araştırmaların dergilerin makalelerin <gülüyor> yayınlandığı <gülüyor> yerlerdir yoksa ben bir blok oluşturdum bir topa kadar yazmışım orada antistamlik şudur şu işe yarar şunu içerseniz sizi sakinleştir papakta içerisinde bu olursa içimde arttırsın bu, bu blokları okumayın onları okumayın pdf deyip bakarsanız ee, küçük harflerle o zaman şey diyor, bilimsel makaleler, dergilerde yayınlanmış makaleler, daha ne ismiyim? Da bir doktorun başında, evet. Doktor, evet. Bir, doktor ibaret gerçek tutuluşu alalım. O da yazıyor, hocam doktorların sulağınlık yoklar var. Kan fizyolojisini zaten demiştiniz. Evet. Efendim? Bir kan fizyolojisi geçti ya. He. Tabi ne diyor? Yani. Yani. Anlamadım. Kan fizyolojisi <gülüyor> dediniz ya hocam. Kanın, histamin, kandaki <gülüyor> ücretlerin birine hız bulunduğu bahsedilir ve o yüzden. Hı. Bir dönem ben historoloji dersine geldim. O yüzden Kan fizyolojisinin e, fizyolojik konulardan bir tanesi yanlış anlamayın. Örneğin bir ders olarak değil. E, Fizyolojinin konuların başlığı var böyle bir konuda. Fizyolojilerde bir şey Gördük çok güzel. Gördük. Evet. Evet. Neyse dersi şey yaptım. kal doksunu, aç bir şey bak. Şey bak, şey bak. Ee, ne diyor? Ee, Mesela <gülüyor> alınması gereken rahatsızlık oluyorsa aktif olayların yerine koyulmasını sağlar. İşte hormonlardan neymiş ha? Vücuttaki ee, koronizmaların, parazitlere bana zarar verecek e, sprozenizma Parasitleri büyüten için ilaçlar kullanılır. Ha bunun ilaçlarla beraber dışarıdan ne deniz başka mesela parasitte de... ben benim çok servisine çalıştığım bir spolitör de giriyordum <gülüyor> <gülüyor> doktorla beraber çalışıyorum ee, mesela parasit olan hastaya parasit <gülüyor> olan çocuğa İnanç evet yazar da doktor, ama artı bir de e, çocuğa e, çiğ kabak çekirdeği yemesini önerirdi. Çiğ kabak çekirdeğinin çiğ kabak çekirdeği, bunu bu, kabukla zar arasındaki, o içiyle kabuk arasında bir zar var, sen söyledin, o zarın içerisindeki ekkim madde, parazitik atılmasına dışarıya atılmasına rol döydi. İlaçlar çok, çok fazla etkili değiller. der ve bunu da öneririz gayet bir bir bir O etkin maddi zaten parazit dışarıya atılması neden olan bir şey maddi maddi. İlaçlar evet biraz önce hani dedik ya nasıl dedik ya dışarıdan olan kimyasalların da çok geniş bir tanım dedik. İlaç olabilirsin biri bir, bir özelliklere sahip olması lazım. Bir emisyon, seçici emisyon, senin etkisi olması gerekiyor. Neyi seçecek? Her şeyi bir odan. bir soru. Nereye etki oraya. Hedef odan, hedef kişi, hedef parti. Mesela siz e, normal şartlarda olması gereken, siz hastasınız, yüksek ateşiniz var. <gülüyor> tadiler yapıldı. Antibiyotik yazılacak ya. Antibiyogram yapılarak ilaç yazılması lazım. Genelde rutin olarak yazılıyor ama çok tedaviye cevap vermeyiz. O zaman bu sefer şeyler yapıyorlar, antibiyogramlar yapıldı. Bu bakteri veya virüs neyse virüs sahip çok. Bu bakteriyi etki antibiyotik, antibiyotik grubu nedir diye direkt o maddeyi verirler. E, hedef organ, mesela şu anda ıı, kanser tedavisinde ilaç verildiğinde, kema tarafı tüm sistemleri etkiliyor. Kemiği yapıyor, zor. bunu yapıyor. Ama şu anda üretilen ilaçlar yeni bir formatı çıkartan, ilaç direkt hedef hücre neyse ona zarar veriyor, diğerlerine zarar veriyor. Bu da bir farmakolojinin ilerlemesi, işte e, çalışmaların devam etmesi sonucu oluşan çok güzel bir olay. Aa, ne diyormuş? Hücre yapılarına ve buradaki güreşik olaylarına etki yapmalı, diğer yapı organlara zarar vermemelidir. Ne? Benim vermiş ilaç geçici olmalı. <gülüyor> hani dedik ya, ilaç aldık ve uykuya mail arttık ve ilaç kestiğinde bunların hepsi ortadan kalkması lazım. Ne alacağız ve bırakmaması lazım. Artık yüksek dozda alınan e, gelincik olabilir ya da ne bileyim alkol, ilaç kullanmak ilacı oluyor ama yüksek dozdan alındık göre evet. de, alkol zaten ilaç değil. Ee, mesela bazı ne olabilir ki kalıcı etki yapan zaten ilaç olarak kullanılıyor, ölür birazını ölüyor bildiğin ya. Ee, Dönen hangi ilaçları topladılar? İşte kalp rahatsızlığı buna bilmem ne falan falan bize çok kullanıldı. Sonra dünya sağlık kuruluşu çekindi, çektiler. Herhalde üretilmiyoruz. Oh, Bu şekilde bağlamak için. Uçakın. Bu şekilde bağlamak için. Çıkın. Bu şekilde bağlamak çok kadar. Bizden zaten uyuşturucu. Uyuşturucu. Uyuşturucu. Çok analiz. Yaşlarımız bağlamak Uyuşturucu bağımlısı olan hastaya morfin yaptık, geçecek diyor yani. Şimdi <gülüyor> uyuşturucu bağımlısı zaten bunu normal evet, uçurarak, ver, bu bu bir, uçurarak, bir ilaç gönderir size. Bu yeşil reçeteli satılan bir ilaçlar, yeşil reçeteli satılan ilaçlar acil değil. Acilere gittiniz. Orayı asla dokunmazsınız. Anahtar sadece servis sorunuzdadır. Açar, kullanır ve sayar. Eğer kaza aran bir dolantı, dolantı Kırıldığında bunu söylemeniz lazım. İşte, Emşah'ın, Uşak'la, Ayşah'ın, Fatma'nın akşam yıldan düştüğü kırıklarını saklıyorsunuz. Abi, yıcağı, Çünkü abi, e, ben fazla bu tür narkotik ilaçlarının bağımlılık, bağımlı olan kişiler maalesef sağlık. Öğrencilerin, emşe'nin sağlık çalışması, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, boyu, insan insan faktörü var ve maalesef e, evet, maalesef e, bu tür e, kişilerde daha fazla bağımlılık olabildiği bir birkaç ben demiyorum bilimsel diyorlar <gülüyor> geçici olmalıdı. Aldığı ilaç etkisi ortadan kalktığı anda mesela beyni de etkiliyorsa sersemletiyorsa yani önce gelmeniz lazım etkin ortadan kalkması lazım kalıcı bir hasar bırakmamak lazım. Yani geçen etkisi doza bağlı olması lazım boza e, bağlı. Eğer e, siz aldığınız küçük miktarda da size çok zarar veriyorsa tabii ki bu ilaç olarak kullanılmaz. Zaten bir ilacın ilaç olabilmesi için bir sürü aşamalardan geçiyor. Öncelikle hayvanlarda, hayvanlarda denekler kullanılıyor. Daha sonra gönüllü, sağlıklı bireyler kullanılıyor onun sonrasında piyasaya sürüyor. Evet bu insan sağlığında işte yapılan araştırmaları bilmem şu kadar şu kadar sıla neden olmuştu, şu kadar buna neden olmuştu değil. Uyan etkileri de binde bir olsa da bunların yazılması gerekiyor. Şimdi ilaçları, ilaçların genel isimleri var. Genel at, ticari at, kimyasal at. Aynı şeyden bahsediyoruz. Sonra Allah Allah ya bu, bu değil miydi? Mesela biraz uzaklaştık. Kalimden bir ilaç çıkıyor. Ama aynı önemli olan şey, kimyasal içine baktın. Aa bu bizim bilimde siz pijama değilsiniz. Öyle bir havalı isimler oluyor ki. Genel at e, ilaçlarla ilgili de öğrenildi. İngilizlerle yıllarda, ülke düzeyli yoldaşlar arası yüzeyli sağlayan e, standartlaşması amacıyla kullanılan isimler gösteren. Örnek aspirin. Aspirin diyoruz. Hicari at eee e, firma ben firma konusu. Ah firması bunu fakir bir başlangıç. Film ama mes. Örneğin Alba Tablet, As Asarbin, Asporan. Hidracim, çok fazla ticari isim oluyor. Ah firması Alba Tablet demiştir. İbrahim mi var bir tane? Abi İbrahim. İbrahim var. Asarbin demiştir. C firması Asporan demiştir. Ama kimyasal adı asla evet, değişmez. Şey. Nedir? Asetif, sarısilik asetif. Evet. Ya evet, bu ne ya? Bu ilk, ilk kez kimyasallık aa bu bilmiymiş. Aspirinmiş ya. Biz kısacama aspirin deriz? dersiniz. Evet. Uluslararası kimya birinin sakladığı attır. Bu A firması da olsa, B firması olsa, C firması olsa, Türkiye'de olsa, Amerika'da olsa, ne bileyim, e, Afrika'da da olsa, kimya sağlığı da aynıdır e, ve e, e, bu kompleks olduğundan kurulması kulaşık değil. Yani şimdi doktora gittin, ne Asetil Asefiz saliseli kaliteli. Benim kayınvalemde antibiyotik demeye bile dönmüyor kadıncağızın. Düşünsene, ne kullanıyorsun? Ay unuttum. Asetil saliseli yani aspirin ekopirin diyor. İşte ismi neyse ticari ismi neyse insanlar onu asprin öğrenmiş. Asprin bu zaman kim yazmamış? Kimse söylemez. Asprin. A firması doktor bir tane yazmıştır. Aspirin. Ama ben bu e, şeyi kullanıyordum. Aspirin kullanışı. Salsilik nereden çıktı? Ya bu farklı bir şey beni Rahatsız ederse gibi gibi. E, bir dönem bir şey vardı. Amerikan aspirini, Aspirin, aspirinli. Suda eriyen aslında. Porku,